Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz adak. Adak adama. Bir kimseye farz olmayan, vaci olmayan bir ibadeti. Eğer kişi bunu yapacağım diye ağzından söz çıkarsa, adarsa, bu adak deniyor. Adam da Niyet şart değil de ağzdan çıkan söz önemli burada. Üç şeyde niyet geçerli olmuyor, ağzdan çıkan söz geçerli oluyor. Bir nikahta, bir kimsenin niyeti şaka bile olsa, ama şahiden huzurunda nikah doğundu mu, nikah kesin ciddi oluyor. Yine boşama bunun ikinizi boşama. Bir kimse hanımını şakadan bile niyeti boşu olmadığı halde şakadan bile hanımına benden boşsun boşadım derse o da boş oluyor. Bir de adakta adamada da insanın kalbinden geçse yani şunu yapacağım bunu yapacağım diye kalbinden geçirse bu adak olmaz ağzından söz çıktığı anda, yanında kimse olmasa bile, ama kendi duyacağı kadar ağzından söz çıktı mı, hatta niyet olmasa bile, mesela niyeti oruçlar bir günü, ağzından bireyde kaçırıyor, niyeti da önemli değil, geçeli olmuyor, buradaki geçerli olan söz geçerli olmuş oluyor burada. Demek ki ağzından çıktığı anda, Adanan bir şey. O zaman bu adak yerine geçiyor. Yapılması da vacip oluyor. Önce kuran'a bakalım inşallah. Bekara suresi ayet 270'te bu meydan buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enfaktum min şey min nefakatin evnedertüm min nezrin Allah yolunda bir şeyi infak ederseniz Mevlam buyuruyor. İnfak etme, verme bir şeyi. Ev tüm min nezrin ya da bir nezri, nezir arapça atak anlamına geliyor. Bir şeyi adarsanız fe innallâhe ya Allah ta'a bunu biliyor. Kulun niyeti nedir, nasıl bunu uyguladıysa Allah ta'a bunu biliyor. Yine Kur'an'da Mevlam buyuruyor hac ayet 29'da istedimillah vel yufu nüzurehüm adatlarını yerine getirsinler Vela Hatta bu i kerimeye göre bazı yamalara göre de farz oluyor adanın yerine getirilmesi adan. Hanefi'de geçebilen sahih olan söz vaciptir. Şimdi, Mevlam burada buyuruyor vel yufu nüzurehüm Adaklarını yerine getirsin mevla buyuruyor. Demek ki adandığı anda ağzdan çıktığı anda adak olmuş oluyor. Her şeyin tabi şartları var. İslamı uygunluğu var. Bunda geçerli adak var ve geçerli olmayan da var şimdi burada. Önce adak yalnız Allah için adanır. Eğer bir kimse, işte şu işim olursa, işte filan türbeye gideceğim, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım derse, adak olmaz bunlar ve bunların günahı da var bunların. E günümüzde ne yazık ki olur şeyler. Bazı kişiler zavallılar. Mesela eldenirsem, işte hastam olursa, şu olursa deretten yani filan türbeye gideceğim ziyade edeceğim ya şimdi yapacağım diye adıyorlar bunlar adak olmaz bunların bir de günah var neden mülk Allah mülkü mevlam Rabbül Alemindir kim sonra şeye karışamaz la şirk Onun ortağı orta yok vahdeti Allah birdir Mülk onundur. Bütün alem onundur. Ne bir evliya, ne bir peygamber, ne melek onun işine karışamam. Bu iş adak, Allah'a işe adanır. Bir adağın adak olması için yine şartları var. Yapılan adağın benzerinin Mutlaka farz, ve vacip bir karşı olması gerekiyor. Mesela bir kimse adasa namaz kılacağım diye. Tabi farz namazın dışında bu. Yoksa işte öyle bir kılacağın adamak zaten farz zaten. Adanmaz o. Bir kimse farz namazın dışında namaz kimi adarsa adak olur. Neden? Karşılığı farz vardır ve şekilimiz farzdır. Bir kimse oruç adarsa adak olur çünkü fazlan Ramazan orucu vardır. Bir kimse hacca gitmeyi nafi olarak adarsa adak olur çünkü fazla hac vardır. Yine bir insan para olarak işte fakire şu kadar para vereceğim diye adarsa bu adak olur. Çünkü farz olan zekat vardır. Parası ibadet olarak böyle. Yine bir insan bir koyun keseceğim falan diye adarsa, bu adak olur. Çünkü vacip olan kurban vardır. Demek ki adağın Allah katında geçeli olması için adanan ibadet türünün karşılığında onun karşılığında ya farz adı vacip ibadet olması gerekiyor. O ibadetin de başı başına bağımsız olması gerekiyor ibadetinde. Ne anlama geliyor bu? Mesela abdest almak farzdır. Ama baş baştan değil. Nedir abdest almak? Namazın şartını teminler. Bir insan şu işim olursa e, abdest alacağım diye adarsa adak olmaz. Adres farzdır. Ama başı başa bağımsız değildir. Namazın şartıdır. Böylece. Demek ki namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, e, kurban gibi adaklar, bunlar geçeli olmuş oluyor bunlar. Kur'an okuma. Bu adak olur. Okutmak adak olmaz muhtemelen okutmak. Bir kimse şu, şu işim olursa, hastam iyi olursa, işte hattim okutacağım. Ya da günümüzde çok yaygınlaştı, 40 Yasin okutacağım diye adarsa adak olmaz. Hiç boştur bu. Neden? Çünkü dinimizde Kuran okutmak bir ibadet yok. Böyle bir şey yok. Kuran okumak var, Konu okutmak diye ibadet yok dinimizde. Bunun için bir kişi kendi okuyabiliyorsa okuyabildiği sureleri, mesela 70 tane okuyacağım der, işte 100 ihlas okuyacağım der, adar olur. Ama okutacağım derse adak olmaz bu, çünkü dinimizde konu okutmak diye ibadet yok dinimizde. Bir de konusu var tabi biliyorsunuz. Bazıları da adıyorlar. Şu işim olursa mevlüt okutacağım diye. Önce ne derim mevlüt? Selamlar, bunu tabi gerekiyor. Mevlut yazarı müellifi Süleyman Şerif Hazretleri'dir. Kendisi Emir Sultan'ın talebesi Bursa'da. Ulu camide imamdı kendisi. Yani o dönemde İmam yap Ulu Camii'de herkese haşet değildi. Yani alimdi. Ve mutasavvuftu kendisi. Ahşetti kendisi. Yazdığı kitaba Adı Mevlid dedi, Mevlid aslında. Mevlid doğum anlamına geliyor. Peygamberimizin doğumundan orada bahsedildiği için, konu geçtiği için bu yazdığı şiir kitabına bu ad verildi. Bu şiir kitabının okunması ibadetlerine geçmez muhteremler. Yunus Emre'nin şiirlerin neyse bu da aynen aynı kategoride deriz. Okunur. Niçin okunur? Anlamında yer almak için. Allah'a bilinen bahsediyor, Peygamber doğrudan bahsediyor. Buradaki anlamında yer almak için, Peygamber hatıramak için dinlenir. Yani mesela ilahiler var günümüzde. Tabi ilahilerin mutlaka sarsız olması gerekli şart mıdır onlar? Yani günümüzde. Ezgi deniyor, şubu deniyor ilahilere, gazino da ki dansözleri heyecanlayan neyse, aynı onları eşliğinde ilah yonuyor museler? Allah korusun, hatta sıra da de aynı sürüyorlar, sıra şerif şerifiyeler. Yani Allah'a korkuyorum ki, yani Kur'an okutmasın bu şekilde museler. Peki niye okutuyor bunlar? Ee, Okutanlar tabi bilemiyoruz niyetlerini ama neden böyle yapıyorlar? Dinliyor mu tabi? Dinliyor mu böyle O kasetler alınıyor mu Radyoda bazen dinliyorum, çok sevdiğimle dinliyorum bazen. Dinliyorum. İstek oluyor. Yani güya bunlara Müslümanlar dinliyor mu demek bende? Nasıl dinliyorlar böyle? Tamam ilahi dinler mu tabi yani şiir böyle makamla okunur, düz şey okunur. Tabii normaldir. Ama sağlıcaz gizim içerisine iş burada değişim muhtemelen bu şekilde. Böyle. Demek ki bir kimse Kur'an okutacağım diye adak adarsa bu adak geçersizdir, boştur. Günümüzde yine yaygın olanı hanımlar arasında işte bir işi olursa 40 okutmak. Şu adalar bundadır bunu. Şu adalar bunlar bunu. Ne işte şu iş oldu, bu iş oldu mu? Ne yapacak? Toplayacak bir hanımları, okuyacaklar 40 Yasin. Bunlar adak olmuyor muhteremler. Değil mi? Mevlid okumakta geçmiyor. O zaten bir şey kitabı muhteremler. Bir de Mevlid okumada da bazı kurallar konmuş sonradan. Yani namazın nasıl rükû, secdesi, rükünderi varsa namazın, mevhid okumada bazı sonradan gelenler kuralları koymuşlar, mevhide de. Mesela bunların biri şu, e, Peygamberimizin doğumu okunurken ayağa kalkıyorlar. Kıbrıya dönüyorlar. Namazdaki el bağlıyorlar. Kalkması olmaz mı? Olmaz. Nedir bundan muhteremler? Bidat-ı kabiha bunlar. Kötü bidatlar bunlar muhteremler. Kuran okunuyor. Kuran okunuyor. Yerde oturuyorlar. Bak. Amin Hatun'un son bölümüne gelince günden ayağa kalkıyorlar. Bir gün bir toplantıda bulundum, Ben kalkmadım tabii. Yasıyor da cemaat evde kıldır. Yastığı yastığı. Evde cemaat yasamadığını kıldık. Cemaatten biri yaslanmazının farzını oturup kılmak mutluyum der. farzını oturup kıldı. Ama melüte geldi bir akuş yıkısa gelince baktım, zavallı tuttun muhtemel ayağa kalkmak. Farz namazında ayağa durmak farz. Bu da farz sevkiliyor burada. Ama gelince ayağa kalkmak. Bu bir şey kitabıdır mutluyum Sonra okurken bir ayağa kalkınmaz. Ayağa kalkınmamış şekilde. Ne diyor bazıları? Efendim işte peygambere saygı diyorlar. Peki ama İslam'da saygı duruşu var mı? Yok değil mi? Yok, de. Hristiyan'da mı saygı duruşu var mı? Yani beterim, beterim. Umutun mu? Umutun mu? Şekil Eğer bir kimse yaptığı adanda ada İslam'a uygun değilse, geçersizse, hiçbir şey lazım gelmiyor. Hadis-i Kürmüşşahlaşımında ilgili Hadis-i Şerif Buhar'da Hadis-i Şerif Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün kutbu okuyordu. İz ve bürücülün ka'imî Peygamber Bahtı Aleyhisselam adetleri beş dışında biri ayakta duruyor. -e Peygamberimiz eserine sordu. Kim o kişi? Ayakta dikilen, dışarıda duran kişi? Fekalu Ebu İsrail. Ya Resulallah onun adı Ebu İsrail lakabı dediler. Dik, ne ayakta duruyormuş? Bilenler Peygamber şöyle dediler. Ne en yekume fişyemsi ve la yakudeh. Bugün işte dediler Ya Resulallah. Adamış bugün bütün gün hiç oturmadan ayakta güneş duracak. Yani nefsin oturmayacak. Adamış bunu. Hiç oturmadan bugün ayakta duracak. Güneşi duracak. Ve la yesel zilleh. Hiç gölge ermeyecek. İki adamış. Velayet'e kelleme hiç kimse konuşmayacak. Üç. Dördüncüsü ve Yusuf'u öme ve Oruçlu oca bugün. Bu kişi bu dördü adamış. Peygamber zamanında, zamanında. Biri neydi? Güneşte ayakta dikilecek. Hiç oturmayacak. Hiç gölge ermeyecek. Kimseye dünyaya konuşmayacak. Bir oruçta olacak. Fekal ve Selam Peygamber şirap yurdu. Esnafı orada yapılanlara. takar o kişi. Müruhu. Onu emredin. Ona söyleyiniz. Feriyete kellem. Önce konuşsun. Onu boşsun. O batıldır. Önce konuşsun. Velye zille gölgeye gelsin. Ve otursun. Dörunüsü ve mesameti orucunu tamamlasın. Bak müteviller. Bu kişi demek ki dö yapmış. Onu tabi sahabe öküz ama tabi sahabe ama her bir tabi İslam bilemiyor her bilemiyor tabi demek döşü adamış, üçü batıl. Birine ayakta duracak güneşte kimse durmayacak, hepsi durmayacak. Hiç, oturmayacak. Oturmayacak. hiç gölgelmiyecek, kimse konuşmayacak, bir de oruç. Sevgiler, buyur, buyurlar buyur, Hazretleri, gölgeye gelsin, otursun, konuşsun, adına bozsun. Ama orucuna devam etsin, buyurduğunuz. Buyur, buyur, buyur, buyur. Demek ki bir insan ben bunu adadım diye onu yapmak için mecbur değildir. Eğer batılsa yapmaması gerekiyor bunu. Yine adı şey okuyorum inşallah. Adı şeyleri yine Buhari'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Ben nezere en yüplü Allah'a fel yüplü'hü. Bir kimse allah Teala Mevlamıza itaat etmeye adarsa. Bir konuda. Allah'ım yapacağım diye, şu yapacağım diye kişi. Allah'a itaat etmeyi adarsa her yit'uhu Allah itaat etsin bu adayını getirsin. Ve men nedre en ye asiyallahi fe la ye Kim de Allah'a israr etmeye adarsa Allah isretmesin. Veza adet tabiyi velike anı an yeminiyi. Bu kişi yemininde yemin mesela var yemin ki versin ersin Demek ki bir kimse bir günah işlemi adamışsa, mesela en başta şu diyelim, bir yakınıyla konuşmamayı birine kızmış, güzelmi daralınmış. Tabi aradaki ne olsun olsun, aradaki mesele, bu yakınıyla, ana, baba, kardeş, amca, dayı gibi yakınlarıyla, bir kimse konuşmayacağım diye Allah' adamışsa, bir Aleyhisselam Hazretleri, Adana bozsun, onunla konuşsun, sonra ne yapacak? Yerine yemin kebati versin, buyuruyor Muzeyem Hazretleri. Demek ki bir insan günah işlemeye adak adamıysa onu yapmayacak. Yerine yemin kefahati vermesi gerekiyor. Şimdi bir de bir insan mesela örnek olarak namakladığı. Önce şunu belirteyim. Adak ikiye ayrılıyor. Biri nezri mutlak deniyor buna. Bir kayır şartsız bir kişi Allah için bir şey adaması. İnsan gönlüne doğuyor. Ne diyor? Tabii farzın dışında Allah'ım Rıza-i Şerif'in için işte bugün şunu yapacağım, bunu yapacağım, fakire para vereceğim, namaz kılacağım, alıyor. Bunun bir karşılığı oluyor böyle. Bir de şarta bağlı, adak oluyor, şarta bağlı. E genelde günümüzde daha çok uygulanıyor bu. Şarta bağlı adak. Mesela oğlu askerde. İşte oğlum gelirse şunu yapacağım. İşte kızım evlense bunu yapacağım. Ya da mesela bir doğum bekliyor da, işte kızım, gelinim doğumdan kurtulursa işte şunu yapacağım. Ya da bir yakını hasta, ya hasta iyi olsa şunu yapacağım diye. Nedir bunlar? Bunlara şarta bağlı adak deniyor bunlara. Şarta bağlı adak bunlar. Sadece. Eğer adak, bu tür adak olursa, yani yapılan adak şarta bağlı ise, o zaman ne ki şartlarına gelirse, o zaman adamın yapması gerekiyor mu? Ne zaman şartlarına gelirse. Yine günümüze geldiği bir de kurban adanıyor günümüze. İşte Oğlum askerden gelse işte, torunum şöyle olsa, bu böyle olsa, hastam iyi olsa, her neyse böyle şey. Bir bunun şarta bağlı geliyor Bunlar adı da böyle bir şey. Ne dedi? Kurban kesip adı da ama olursa. Bu kurban kesme derken niyeti kurban bayramında kurban kesmek ise olman gerekiyor. O kurban değil de yani amacı bir koyun kesmek. Biliyorsunuz adak olsun diğer zaman olsun koyunda aşağı olman muhteremdir. Yani en aşağısı koyun ya da keçi olur. Üstü olabilir. Yani inekleri olabilir tabii öylece. En aşağısı nedir kurbanda? Koyun ya da keçi olabilir, aşağısı olamaz. Bir kimse horoz tavuk derse, bunlar geçteli olmaz bunlarda. Bu ne zaman gerekiyor? Ne zaman şart olursa, yani hasta iyileşirse, yolcusu gelirse, ya da mesela doğum ise doğum olursa, o zaman bunun üzerine vacip oluyor. O koyunu kesmesi gerekiyor. Yalnız gerek sadaka türü, gerekse böyle kurban koyun türü, adamının da ayrı bir özelliği şartları var şimdi. Ne bunlar? Ada kurbanını adayan kişi onu kendi yemez. Bir. Bakmakta hükümlü olduğu Ev halkı bunu yemezler. Bunun usulü furu bunu yemezler. Usulü aslı kökü yani annesi, babası, büyük anne dedeleri yemezler. Fakir olsa bile bunlar. Furu evlatları, kızları, torunları, evleri ayrı da olsa, fakir de olsalar bunlar da ada kurbanı yemezler. Tekrar ediyorum inşallah hatırladılar. Ada kesen kişi odamışsa ada kesen kişi kendi yemez. Ev oğul kıyamazlar, yemezler. Usul furu, usu aslı kökü. Ana baba, dedeler, nineler. Furu da elata torunlar. Evi ayrı da olsa, fakir de olsa bunu yiyemezler. Bir de bunun dışında ne kadar komşusu falan da olsa eğer kurban kesiciye kadar bir gücü varsa onlar bundan yiyemezler. Ancak adam kurbanını fakirin hakkında yerleşmeyecek. Yani derisi de yine fakire verilir. Eğer satılsa bile parası da, bunu da fakire verilir. Adam kurbanında yiyemez bunları. Para da bunun gibi. Bir insan şu işim olursa şu sadaka vereceğim adarsa bu vereceğin sadaka parasını da rakam verelim örnek olarak mesela. Dedi ki günümüzde mesela işte hanımı doğru saatte olursa işte kızım o şubu şart koştu mesela 100 lira sadaka vereceğim dedi. Bu parayı ne yapacak kişi? Bu parayı yine ev halkına veremez usufuna veremez ancak bunu da fakirlere vermesi gerekiyor. Yani torunu falan, ah, ne kadar hasta fakir de olsa onlara vermez bunları. Bir de adana şeyin nerede yapılması gerekiyor bunlar. Erandılla asil saadette yani Pegamino dönemde hep bunlar uygulanmış da erandılla. Paşam müşete bunları araya bulmuşlar. Bize bu da hazı çıkarmış bir. Eh bundan hatıra bakını ne kolay bunlar. Hadi okurum inşallah ihlas fırenden. Binler reculen nezere salate. Bir beytin Peygamber zamanında bir kimse, bir sahaben biri neşti Meclis'te, meclis Aksa'da, Kudüs'te, namaz kılmıyor. Sahaben biri demek ki, Peygamber zamanında, Kudüs'te, meclis Aksa'da, namaz kılmaya adamış. Ama şarta bağlı. Ne şartı? İn fethallahu ve la Mekke'te. Mekke'nin fethinden önce adamış bunu. Eğer demiş, Allah nasip eder de, Resulullah'a, Mekke'nin fethi nasip olursa demiş, Kudüs'e, uzak tabi o zaman Kudüs yok Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e namal kırmında adamış bu, bu kişi. Fekal Aleyhisselatü salli havinah. Bu kişi, elhamdülillah, Rabbim nasip etti, Mekke mükürme fetholundu. Fetholundu, Medine'ye dönüldü. Bu kişi geldi, Peygamberimize, Yarısı Allah. Benim böyle bir adam var buyurdu. Peki feth oldu. Adam var ne yapacağım? Peygamber buyurdu. Salli <gülüyor> havna namazı burada kıvırın. Medine kıvırın bak. Gitme oraya kadar. Demek ki bir kimse mesela örnek olarak işte Erikson namaz kılacağım atadım. Dese de namaz namazdır. Onu da kılması zorunlu değil ama. Evinde kılabilir mi? Kılabilir mi? Kılabilir mi? Yine bir de fakir verilen sadaka ilgili. Feler ne der? En te sadaka ala hazir fakir. Bir kimse bir fakir kişiyi tanıyor, biliyor ya gördü. O anda adıyor. Aşı çıkıyor. Ben bu fakire şu kadar para vereceğim diye adıyor. Hâdirek ala gayriyi onu bulamadı başkına verdi. Olur mu? Oluyor mu? Ne var ki adadığı paranın miktarını belirlemişse ondan az eksik olmaz. Paranın parametre belirlemişse o belli parayı verecek. Her ne kadar niyeti belli bir fakir vermek ise de ona vermezse olabiliyor. O şart değildir. Ya da bir insan adadı. İşte bugün ben Allah için namazı kılacağım. Ya bu gün Allah'ın için oruç tutacağım. Ya bu sadakayı vereceğim dedi. O gün bir engel çıktı. Eğer sonra da bunu verirse olur mu? Olur mu? Olur. Demek ki şarta bağlı adaklarda da adaklarda da e, şart yerine gelmeden önce yaparsa yaptığı onu canını karşılamıyor. bak? Olmaz. Önce mutlaka şartlarına gelecek. Olmaz da hemen yapması daha iyi. Ama biraz geciktirse de günah yok, günah yok. Yalnız şu var tabii, ölüm belli olmaz. Ölüp giderseniz olur, borçlu gider misiniz ne Bu da vardır Mesela okuma adammış, hatim okuma adammış, uç adammıştır, bir şey yapmıştır. Mesela hastam iyi olsa ya da kendisi için. İşte ameliyathan kurtulsam şunu yapacağım diye şu adamıysa kişi kendisi iyileşince bunu yapması gerekiyor. Hemen yapması şart değil. Biraz erteleyebilir ama ama Allah korusun ölürse öbür aleme borçlu gidiyor. Ne yapması gerekiyor? Ölmeden önce ölümünün sebebini ama tabi. Öyle bir yatağa düşse, hastalansa da ne gerekiyor? Vasiyet yapması gerekiyor. Tabii sağlam da bunu yapması gerekiyor ama genelde sağlam insanın kendine güvenci olur yaparım diye. Kişi bunu aşamaz bir güvence, aşılmaz kişi başlar Demek ki eğer vasiyet ederse bak evlatlarım işte kardeşim kimse arkadaşı varsa bana bunu söyler. Böyle böyle bir adam vardı. Bunu yine getiremedim şu anda. E ölürsem bunu yapın diye sonra vasiyet edebilir bunlar. Adak adamakla kaderde olmayan bir iş olurmuş muhteremler. Adak adamakla e, kaderde yokmuş ama. Kader değişir mi adamakla şimdi? Oraya şimdi. İşin inci, inci tarafı burası böyle şey. Adamak koy tamam. Adamı yani. Ama adak adamakla kader değişir mi? Medine-i peygamberimizin vefattan sonra, Aleyhisselam adetlerinin, bir kimse Abdullah bin Ömer'e geldi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Sahabe içerisinde, e, fıkıhta yüksek bir makamda çok zühd tekva sahibi kendisi. Yani sahabe içerisinde, kendini genç olduğu halde peygamber zamanında e, sevilen sayılan kişi kendisi. Gelen kişi, uzun hadi Şerif, Hakim'de Hadis-i Şerif var, özetleyin başına inşallah. Gelen kişi şöyle diyor, ya Abdullah ya, benim oğlum diyor, Fars'taydı, İran'da, savaşlandı. Oradan diyor, başarıya gitti, gitti yerlere diyor, hastalığı çıktı. Taun denen, o zaman öldürücü olan, salgın hastalık. Haberi geldi diyor. Yani adadım da Allah Teala diyor, eğer oğlum evladım sağ salim Medine'ye gelirse şu şey yapacağım diye. Adadı ne zaman söylemiyor burada. Bir adadım böyle diyor. Oğlum diyor o hastalığı yakalanmış ama ölmeden diyor Medine'ye geldi. Burada ama fazla yaşamadı öldü. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bakınız Abdül Ömer'in ona cevabı. Evlem tünev annin annin Evlem tünev annin nezdire. Sizler peygamber tarafından adamattan men olmadınız mı? Bak. Bak Mustafa Efendi. Peygamber şu bir asans güre böyle. Binlen nezdire layıkadır müşeyyin Adak adamakla bir şey ne ertelenir bir olay, ne ön alınır baktarlar. Sonuçla görüyor, efine binezik, ama sen adamıştın madem onu yere getir buraya muhtemel bakın beniçi. A onu niye getir buraya Yine hazı okuyorum inşallah. Ah bir hanbelir hakimden. İnnen nezre. Adak adamak. La yukad dümüşseyyen bir şey öne almaz. Yani hasta adayım mı çabuk iyi olsun. Olmaz muhtemelen bir şey. kişi adayım mı çabuk evleneyim. Olmaz muhtemelen bir şey. Bak Hadis-i şerif, Resulullah buyur, buyuruyor. Buyuruyor ya, اِنَّنْ la لَا şeyen. Bir şey adamak ile, adak ile bir olay öne alınmaz. Acele olmaz. Yani Allah bunda acele etmez. وَلَا يُقَدِّمِ شَيْئًا Bir şeyi de önlemez adak ile. Mesela bir kişinin yakını, canı, Arabası yola çıkıyor. Adasa, işte bu evladım, işte kardeşim neyse, e, sağ salim dönerse, kaza olması yolda, şunu yapacağım derlerden. Bunun adaması ile eğer takdirde bir kaza varsa, oluyor muhtemelen. Öndenmiyor muhtemelen. Adamak ile ne bir şey öne çekiliyor, ne de engelleniyor muhtemelen böyle bir şey. Yine hadis okurum inşallah hadis-i müslüm der. İzm-i hadis-i şerifte. Buyuru Aleyhisselam Hazretleri. İnnen nezreh. Adak. bir adamak. Adem'in bir şeyi yakınlaşılmaz. Lem yikün illâhü kaderehü lehû. Bakın muhtemelenler. Lem yikün illâhü kaderehü allah Teala o kimseyi onu tacir etmemişse etmemişse adak adamak ile o tacir olmayan şey tacir olunmaz. Bak, olmaz. Yani Allah'ın kadere hemen adalı da bir şey hemen değişiverecek orada. Bak yok muhtemelen bak. bak. Değişmiyor muhtemelen. Bak. Ve innamu yusar rejibihi minneli bekhili ancak buna ne oluyor? Bekhil'in, cimrinin parasının babasına çıkmış oluyor. Bu olma böyle böylece. Demek ki bir insan adaması ile eğer o takdirde yoksa, yoksa, işte filan kızı alırsam, işte evlenirsem, ya filan kişiye gidersem mesela olarak böylece, işte evladım olursa, şu olursa, bu olursa, de. Adamak ile eğer takdirde, kaderde yoksa adlı diye kul Allah'ın kaderi değişmez. değişmez tabii. Şey Demek ki adak meselesinde yani günümüzde bazı kişiler hemen adak adıyor muhtemelen. Hemen ama. ...şu olsa bunu yapacağım, bu olsa bunu yapacağım... ...şunu yapacağım, bunu yapacağım... ...adak adıyorlar bu şekilde... ...hem boşaltına giriyorlar... ...demek ki adak adamak ile... ...eğer o ezelde, takdirde, kaderde yok ise... ...kader Allah'a onun için değiştirmez muhtemelen. Kesin bu şekilde böyle. Peki ne yapmak gerekiyor adaktan ziyade... ...hadışır delimi de... ...davu merdaküm... Biz sadakati bakınız. Teken burayı arasın mazretleri. Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Demek ki hastası var. Adak adayı cihanede yapsın kişi. Fakire, fukaraya kişi sadaka versin, bir şey versin. ne olsun. Ya Rabbi sen bunu hürmetine hastama şifa ver diye. Hatta kuşlara yem Kuşlara muhtemelen. Kuşlara yem alsın. Işte, kediye bir şey versin. Karıncaye bir şey versen, tamam, Allah'ın ki bunlar bu şey yapar. Diyeceğim. Hatta bir insan mesela bir susuz bir yerde, bahtı gibi bir şey ol kuruyor. Kişi nasıl diyorsun dibine? O niyet falan bunun dışında insana yardım para olarak yapar işte. Şey. Ehlini bulursa, aldığını bir şey bulursa ne yapar kişi? Fakir mesela gerek yok. Yani hiç buna gerek fakir mesela. Allah biliyor mu? Tamam, tamam. Bu niyeti olacak. Ne yapar kişi? Mesela hastası, ameliyata e hastası var. Ne yapar? Ya Rabbi hastamı şifa ver verdi tamam, böylece i̇şte, Sadaka verir, para verir mesela. Bir şey yaparsa bunun farisi olur. Bir de hadış-ı hakimden eddua yenfuhu bimma mima nezzele ve mima lem yenzil bir de dua etmek gerekir dua muhtembe. Tamam. Duanın bu şekilde faydası var. Tabi kader yine muvaffak olursa ya adaktan bundan daha iyi şey bunlar böyle. Sadaka, sadaka ve dua muhtemelen. Yani kırk yasını adayıp da topacak efendim, bir sürü insan toplayacak, onlara şunu yapacak, şu hoca bu olacak, bir sürü telaşlar böyle O yapılan masrafın onda birini gerçek fakir bu sürü çok daha faydalı Oturup kışta avuçta dua etsin. Dua etmek vardır. <Gülüyor> Hazreti bu Hanife İmam Azam'ın gençliği zamanında daha yeni işada başlamış, daha yeni yeni ün alma başlığı mekanesi, tanıma başlığı mekanesi. Onun zamanında Küyüfenin, Küyüfen olarak bir şehirdir. Küyüfenin bir köyünde bir aile, karı koca. Otururken erkek hanımına bir şey soruyor. Hanımına cevap vermiyor. Tekrar bu hanımına bir şey soruyor. Yine cevap vermiyor. Acaba duymuyorum diye. Artık sonu yükseltiyor. Yüzüm akara söylüyor. Yine bir şey soruyor. Ve bir hanım bana kılmışlar da bunu o anda. Hanım ne cevap vermeyince bir daha bu kişi kızıyor. Sinirleniyor. Şöyle bakın söylüyor. Eğer sen benimle konuşmadan önce eğer ben sana fatarsam atarsam seni konuşursam benden üç tane boşsun diyor. Kızarak. Hanım da şunu söylüyor eğer sen konuşmadan önce, sen konuşmadan önce, ben seninle konuşursam, senle laf atarsan, benden üç tane boşsun diyor. Eğer ki kolesi bunu söylediği anda, kadın da kızıyor bu sefer, o da öfkeleniyor, o da ne diyor bu sefer, eğer sen benimle konuşmadan önce, ben seninle konuşursam diyor, ne kadar malım varsa diyor, hepsini aldım, atadım bunu hepsini verdi. Bütün malımı aldı atadım diyor. Fakir Recep böyle diyor. Ve susuyorlar. Şimdi erkek düşünüyor. Erkek kanama bile fatarsa atarsa hanımı üç tane boş oluyor. Biliyorsunuz kişilik istersen boşamaya tek tek yapar. İstikleri birden kullanabilir. Ama son bu. Yer alamıyor bu şekilde. Çatları ağır. Hanımı bundan iletimi bitirecek. Başta edinecek onunla yatacak, o boşaltan sonra, indikten sonra bana dönebiliyor. İş art abi. Şimdi bu durumda olunca, koca ne yapıyor içinde şimdi? Aman hanımı üç tarafa boşalmasın diye, artık tabi konuşmuyor. Hanım da ne yapıyor? O da eğer ben, konuşsam, ben konuşursam, o konuşma önce diyor, bütün malım gidecek Allah yoluna verecek, ama Allah bütün malı gidecek diyor. Bu da tabii malını kıyamıyor, o da, Horasında konuşmuyor. Bir yerde beraberler. aynı çat altında, aynı odada, aynı yatağa yatıyorlardı Ama ikisi dişi sağır yükselir böylece. İşata da böyle. Üç 3 gün 5 gün tabii ama hayatları tabii şekillenmiyor tabii şimdi. Artık ya bir şey kaşır alın da korkuyorlar. Hanım diyor ki başkalarına diye benim de kocama söyleyin diyor küfeye, şehre gitsin. Köydemiş bunlar. Orada diyor büyük alemler var. O dönem da tabi daha büyük alemler var. Onlara bu konuyu bir açsın. Onlara bir danışsın. Belki bir çözüm bulurlar. Gelip söylüyor bunun hanımının teklifini. Tabi bu da böyle bir şart istiyor. Biniyor devresine küfeye gidiyor. Küfeye gidince o zaman da küfede Hazdim ama İmam-ı daha yeni yeni yıldızı böyle parlamaya başlamış. Ondan daha eski Süfyan'ın sevri diye bir zat var. Yılmaz'dan daha Parakon'un yıldızı. Daha ünlü o zamanlar. Tabi ona gidiyor. Sohbetinde camiye gidiyor. Ya Süfyan benim böyle böyle bir derdim var. Derdini söylüyor. Buna bir çare yani hayat çekilmiyor bey. Kim sağa oluyor böyle diye. Böyle diyor. Konuşma korkuyoruz diyor. Ne yapacağız? Süfyanın Sivri adetleri tabiinden, muadişinden kendisi. Büyük muhtemelen kendisi muhtemelen. Tabi düşünüyor. Tepe ediyor boyun boyun başına yiyor. Epey düşünüyor. Başına kaldırıyor. E, sana bir çözüm yok böyle diyor. E, sen önce konuşsan diyor, hanım üstelik boş oluyor diyor. O önce konuşsa bütün mallarını vermesi gerekiyor. Zaten fakirmiş kendilerine, bir şey kamerayken kendilerine bahsediyorum çünkü bulamamışlar böyle diyor. <Gülüyor> Tabi artık ümidi kesiliyor. Bana bir çağrılma zaten. Son çare bir de Ebu hanifeye gireyim bakayım diyor. İsyan duymuş onun da. Yeni parama başlamayıp yoruna gireyim bakayım diyor. Genç durum Ebu Hanefe'nin konserleri. Hazreti Ebu hanifeye, İmam-ı Azam'a geliyor. Ya eyvahım benim böyle bir derdim var. Derdini söylüyor. Dinliyor derdini. Ne gerekiyor? Hiçbir şey bunda böyle diyor. Senin içindeki evi köye git diyor. Selam ver. Hanımla konuş. O sene konuştuğum hiçbir şey gerekmez böyle diyor. Ya nasıl böyle bu şekilde? Bana sorduyorsan diyor. Bana güveniyorsan diyor. Ben bu şekilde bir mevhattı bu şekilde böyle diyor. Evine diyor. git. Selamını ver. Hanımla konuş. O da sene konuşsun diyor. Hiçbir şey gibi gerekmiyor benimle diyor. Hayatım ama hayatı devam ederiz böyle şekilde diyor. Tabi Fethullah çok güzel. Güzel ama Allah'tan korkan kişi için de uygulaması kolay değil tabi bir anda birden beri. Hiç gene. Yine Süfyan'ın Şevriye yine gidiyor. O daha üstün ya ondan. Ona gidiyor gene. Ya Süfyan Az ve ben sana geldim. Bir konu soru hatırlıyor musun? Tabi hatırlıyorum. Ben buradan gittim diyor. Ebu Hanife'ye gittim diyor. Ona sordum diyor. Bana bu fetahı verdi. Böyle diyor. Köyüne git. Selam ver. Hanımla konuş. O sene konuştun, konuşsun. Bir şey alın gelmez bana diyor. Süfih inanamıyor buna. Böyle bir şey demez dememesi gerekiyor diyor. Dedi efendim diyor. Cemaat var böyle dedi böyle diyor. Demez dedi. Diyor ki Süfih Hazretleri şimdi. Peki o zaman diyor. Sen buradan tekrar diyor. İbun'un e, 25'ine git diyor. Ben de gizli geleceğim diyor. Bir de saklanacağım diyor. Sen gene soruyu sor diyor. Bakayım diyor soruna soruyu bakayım diyor. Gene sen sorunu sor. O cevabını versin diyor. Eğer böyle derse diyor. O zaman ben onun cevabı gereken cevap vereyim ben ona diyor. Peki diyor. Bu güç geliyor. Ne kadar cemaat hepsi kalkıyorlar şimdi bunlar. İmam Hatta'nın 25'ine geliyorlar. Siyah sevri kenardan beri saklanıyor. Direnin arkadan duruyor. şey Görünmüyor. Bu kişi geliyor şimdi oturmanın oturmananda ya ebanife. Hanife ben sana bir soru sormuştum ama belki yanlış söylemiş, hepsi söylemişimdir. Ben tekrar sana bu sorumu tekrarlayayım da bana yine verir misin? Tabii veririm diyor. Sonra bakan yine tekrar aynı soru bu şekilde. işte böyle beni talak etti. O dedi bu şekilde. Hiç şey yapmadım Hazreti Ümmü böyle gülmüş diyerek hiçbir şey yok bunda böyle diyor. Sen de git köyüne diyor. Hanım da selamı eve gir diyor. Konuşsun diyor. Hiçbir şey gerekmez diyor. Hemen Süfyan Hazreti'ne çıkıyor. E bu nefesine ne yapıyorsun? Sen mı sen? İç bassana. Biri talak koymuşlu üç talak. Yerim adak atıp bütün mal diyor. Ne yapıyorsun sen? Umu çok sakin damıhtayınlar. Hiç ama hiç hayatta kız hiç görmemiş öyle. O kadar sakin bir hali böyle. Süfya ne var bunda? Daha ne olacak bunda baksan diyor. İki tane şart var diyor. Diyor ki şey muhalefe. otur bakalım diyor. Otur. Oturuyor. Bu diyor hanıma şart koşmuş diyor. Eğer sen benimle konuşmadan önce ben sana konuşursan Üç taraf boşun demiş mi? Demiş. Şakmış mı? Koşmuş. buna konuşmuş ama diyor. Hanım buna cevap vermiş ama diyor. E sen koruma ben şunu yapacağım demiş ama diyor. buna konuşmuş diyor. Bunun şartı gitti işi bakıyor diyor. Hanım konuştu buna böyle diyor. Ne kaldı? Hanımın şartı kaldı diyor. Bu yerine hanımı selamı verdi mi diyor. Konuştu mu diyor. Onun şartı gidip bir şey gerekmez böyle diyor. Hemen sifan gelir muhteremden, imam o zaman e gözü öpüyor muhteremden öpüyor İşte azı cemaatimiz, elhamdülillah, ve elhamdülillah böyle aline bizi başlamış vermiş zamanda muhteremler, böyle bir alı vermiş elhamdülillah bunlara. E onlara inşallah, rahmet anlayalım onlar muhteremler. Allah razı olsun. Liyatana, Fatiha.